سبحانك لا تهملنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب شرح لي صدري ويسر لأمري واحل نقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير من العباد.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 ne öyle ki min azm el umur subhallahu al azim wa ballana rasuluhu an nabi al hashimi ya ilaha al alamin istikamet ihsan eylem tevfikatici buhani yani bizlere yar Nefsin ve şeytanın şerrinden bizleri masum ve mahfuz eyle. Bizleri Kur'an-ı Muhyiddir ve yana kıyamete kadar kâdim eyle. Kümlemizi cennet ve cemalullah şerefüyle ve ağabey şeref ve serfiraz eyle. Amin ve i̇şte hormeti seyyidil müslim. ve saniyillahi rabbil alemin. Kerem Müslümanlar. Bundan evvelki derste Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle hırşat ve tebliğe dair yine bir husus üzerinde durmuştum. O da İslami ilimlerin ilim ilim için havası içinde tahsil edilmemesi hususu, ilim amel etmek için tahsil edilir hususu, hususu idi, ısrarla üzerinde durdum. Vaka daha evvel, Mürşid ve mübelliğin birinci vazifesinin söylediği şeylerle amel etmesi hususunu Ariz ve Amit arz etmiştim. Bir evvelki Basta bu üzerinde dururken daha ziyade şu zaviyeden durdum. Hiçbir zaman İslami ilimler marifet izhar etmek için tahsil edilmez. Kütüphanelerde bunlar için çalışılmaz. Mümin amel ediyorsa amel ettiği şeyleri kitaplardan çıkarır, yazar, tespit eder. Başkalarının da kendisinin istifade ettiği şeylerden istifade etmesine kapı ve pencere açar. Başkaları da gittiği yoldan gitsinler. Hayra delalet etmek ister, hayra vesile ve sebep olmak ister. Ve böylece hakkında hayrin devam ve temadisini arzu eder. Onun için yaptığı şeyleri başkalarına da intikal ettirir. Bütün kitapları işlesem ve kitap haline getirsem, işlesem, bütün bunlar Rabbimle münasebetimi kuvvetlendirme mevzuunda bir şey yaramıyorsam, hepsi ilave ettiğim şeyler benim gecelerime ibadet adına bir şey ilave etmiyorsam, iç mürakabem ve müşahadem adına bir şey ilave etmiyorsam, tabi'in ve tebeyi tabi'in hassasiyetini bana kazandırmıyorsa, Zayıf hadisle ifade edildiği gibi, ''Men izdâde ilmen velem yezdet zühden illez dâde minallâhi bu'den ev kemâtan'' ''İlmi attıkça arttı ama zühdü ve takvası artmadı.'' ''Dünya ve dünyaya ait şeyleri tartamadı.'' ''Ahirete ait şeylerin ağırlığını bilemedim. ''Allah'la münasebet mevzuunda ileriye gidemedim. Yaptığı şey sadece Allah'tan uzaklaşmaya badi oldum. İnsan cahil olarak Allah'tan uzaklaşması var. Bir de İslam adına kütüphanelerde kitap işleyerek Allah'tan uzaklaşması var. Bu, Rabbi ile kalbi münasebetinin ilmi nisbetinde kuvvet kazanmamasıyla oluyor. Mürşid ve mübelli, ilmi ilim için değil, ilmi hayat için, Allah'ın istediği, emrettiği hayatı, hayata hayat kılmak için, Kur'an'ın düsturlarını hayata rehber kılmak için tahsil edilir. Mürşid tahsil eder. O zaman sözleri de nafiz olur. Bir nebze üzerinde durdum bunun. Makam ve mansıp karşısında kararlı olma hususu üzerinde düsturla durdum. Bizden evvel geçmişlerin pek çoğunu Derece ve kademe kendilerine bahşetmek için, dini hayattan taviz istediler kendilerinden. Onun dereceyi sana veririz, fakat sen dini hayatından şu tavizi verirsen dediler. 11. dereceyi veririz şu avantajların olur, fakat dini hayatından şu tavizde bulunursan dediler. Kademe kademe 20-30-35 çıkardılar. Her kademe de din hayat adını ondan bir şeyler aldılar ve dinden soydular, tejdid ettiler. Namaz kılıyordum, oruç tutuyordum. Allah'a kulluğunu her an izhar ediyordu. Fakat gün geldi va an oldu ki Allah ve Resulullah onun için en büyük düşman haline geldi. Mürşit ve mübelli makam ve mansıp karşısında kararlı olmalıdır. Dinin en küçük emrinde dahi taviz vermeme azmi ve kararı içinde bulunmalıdır. Namazını kılmayan bir mürşidin mürşid olması düşünülemez. Olsa olsa o şeytanın melabesi olur. Gece hayatı olmayan bir mürşidin İslam isteği, şeriat isteği şeytan tarafından söylettirilmiş bir sözden başka bir şey değildir. Sağda solda flörtü olan, ve hala sigara gibi küçük bir adetini terk edecek kadar irade gösteremeyen zavallı kalbi fakirlerin İslam adına iddiaları şeytana maskara olmadan başka bir şey değildir. Yüzlerinde hakikat gamzetmeden farsah farsah uzak, Allah'a inanmış olma ciddiliğinden farsah farsah uzak, Hayatlarında muhasebe olmayan insanların din ve diyanet adına verdikleri mücadele, sadece din adına fiyasko meydana getirmeden başka bir şeye sebebiyet vermeyecektir. Mürşit kendisini kendi meselelerinden uzaklaştıracak, bütün hadise, bütün faktörlere karşı peşin kararlı olmalıdır, bu mevzuda azimli olmalıdır kendisine tevdi edilecek başbakanlık karşısından, dini hayatına ait sünnetin terkibi bahis mevzu ise, plaja gitmesi bahis mevzu ise, avradının başını açması bahis mevzu ise, mürşit kararlı olacaktır bu mevzudan. Keza kademe kademe üniversitede de sizi yükseltirken, sizden müşteriler koparmak isterler. Eğer irşat vazifesini tekebbül ve taahhüt etmişsek, verdiğimiz şeylerle Allah'tan uzaklaşacağımızı hesaba katacak ve söylediğimiz sözlerin katiyen maşer-i vicdanda maks bulmayacağına inanacağız. Dinden taviz verilmediğim, dini hayat hayataya kılınmadığım, Kur'an'ın düsturları ışığında tabi'in tebeyi tabi'in gibi yaşanmadığım, dünya ve mafiha her şey istihkar edilmediğim, ölüm ihtiyakla beklenilmediğim Aleyhisselatü vesselam kavuşma istiyakıyla kanat, kanat çırpılmadığı müddetcem, ferdin samimi ve dukturu, irşat ve tebliğ yapması düşünülemez, mümkün değildir. Demek ki o zaman, o ferde biz daha evvel arz ettiğimiz gibi, halkın hissiyatını ve düşüncelerini istismar diyorlar ya, istismar ederek, kelamullahi elinde bayraklaştırarak yükselmek istiyoruz. Yükselmek halkın omuzundan, halkın dimağında ve kalbinde, halkın ulvi hissiyatında yükselmek istiyoruz. Bu mevzuda kararlı olma hususuna dair de arz edeceğim şeyi arz etmiştim. Eşref, eşrafa temellukun, senadit ve kabire temellukun, mürşidi kendi dairesinden uzaklaştıracağı hususuna da dikkatinizi çektim. Kutusuyla ricali devletler, devletle sıkı fıkı temasa geçildiğim, devlet büyükleriyle sıkı fıkı temasa geçildiği günden beri, alem-i çökme başlamıştır. Ne zaman ulema devlete temennasız, ricali devlet karşısında pervasız, benim beklediğim bir ölümdür, onu bana kazandırırsanız size minnettar olurum diyecek kadar, özü sözü mert davranmışlardır. O zaman rical Devlet de istikamete gelmiştir. Emevi taşkınlığını ve aşırılığını önleyen, onlar içinde de zuhur eden tebe Tabi'inden bir sürü mert oğlu mert imanlardır. Sevri'den Ebu Hanife'ye kadar, Abbasi'ye zimandarlık yapanlar da bunlardır. Daha doğrusu yularını çeken, taşkınlıklarını önleyenler de bunlardır. Osmanlı'da da bir nebze devam etmiş. Ama ne zaman rical Devlet, Şeyhul İslam'ı, meşrifeti, darül hikmeti İslamiye'yi kendi emelini alet eder hale geldi. O zaman devlet de gitti, din de gitti, diyanet de gitti. Din daima, ferd üzerinde, pervasızca, fütursuzca, ricali devlet üzerinde pervasızca, fütursuzca, dine ait ahkamı, din adamı, diyanet sahibim. Neşr tebliğ edip bu mevzudaki fütursuzluğunu koruduğu müddetçe İslam izzetiyle yaşamış, müminler izzetiyle yaşamışlardır. Bu mevzuda da her sert kararlı olmalı, dikkatinizi çektim. Ve en son günümüzün mürşitlerinin en çok muhtaç olduğu şey ve en çok da mahrum bulundukları şey, iç müşahedem, dünni hayat, batını hayata müteveccih olman. Eski septistlerin, sofistlerin havası içinde meseleyi diyalaktifle halletmek isteyen, sokakla halletmek isteyen, devri risalet benayda asla ve kata Resul-i başvurmadığı, müracaat, müracaat etmediği bir yola girmek isteyen, Resul-i Ekrem'i bilmezler, Kur'an'ı bilmezler, siyer ve mazaziyi bilmezler, Resul-i Ekrem'in beşere nur saçma yolunda tuttuğu yolu bilmezler, nadanlar. En çok muhtaç oldukları şey iç müşahededir. Hangisinin hayatında gece seccadesine dökülmüş birkaç damla gözyaşı var isem, hangisinin hayatında gündüz yaptığı işlerin yanlışlarına bir kısım ahu vah var ise, inilti var isem, hangisinin gündüz gayretlerine inzimam edecek gece evrad-ı espar var isem, Allah'la münasebeti vardır ve samimiyetine inanırız onun. Ama beş vakit farz namazı dahi aksatan ve fakat bu arada Müslümanlığı ve onu getirmeyi kimseye vermeyen insan, tekrar ediyorum bütün alerjilere rağmen yamanlık yaşansın diyem, hayata düstur edilsin diyem, Kur'an-ı Kerim'in desatiri kutsiyesi halinde Müslümanlara gelmiş, insanlığa gelmiş dedin. Onu beğenen, benimseyen, kabul eden, izan eden insan, onu kendisine düsturu hayat yapmış, onun şu altında yürümüştür. Öbürleri ise sadece meselanın lafını etmekten. Ben ister bir aile olsun, ister bir sard olsun, isterse devlet olsun, Müslümanca onun yüzde yüz emirlerini yaşamadıktan sonra, ister senin başında bir devlet olmuş, ister olmamış, hiçbir şey ifade etmez, kanaatini hisar ediyorum. Resulü Ekrem senin benim dikkatimizi bir tek çekmiştir. O da cennete gidecek kimselerin sayısını çoğaltmam. Ben bu vadide isterse belediyenin kapısında çöpçü olurum, isterse devlet reisi olurum fark etmez. Cennete gideceklerin sayısını çoğaltmam. Himmetinizi bu noktaya teksif edebiliyor musunuz? En sahih hadislerle etrafında tahşit edilen bu noktaya teksif edebiliyor musunuz? İç derinliğine mürşidi davet ediyoruz. Söyleyeceği şeylerin hesabını versin. Gece biraz ağlasın, inlesin ve sızlasın. Yunus öyle yapıyordum. Ahmet Yesevî öyle yapıyordum. Şahı ı Celâlin Aksî de öyle yapıyordum. şah öyle yapıyordu, Hazreti Gazali öyle yapıyordum. Aslımıza kadar müştehidin ve müceddidin öyle yapıyorlardı. Resul-i Ekrem de öyle yapıyordu. Ashâb-ı Rasûlullah da öyle yapıyordum. Yaptıklarını yapmıyorsan neyi yaptığını söyleyebilir misin? Şayet irşat ve tebliğde onlar bir şey yapıyorlardıysam ve sen ondan uzak isen şeytanın yaptığı şeyleri yapma endişesini taşımalı değil misin? Resul-i Ekrem'in yolunu yaşadığın iddiasında bulunmama rağmen bulunmama rağmen şayet ben ve sen onun dediklerini yaşadıklarını yaşamıyorsak bu O'nun davasına ihanet ediyor değil miyiz? Hazreti Allah'a iki yüzlü olmadan sığınırım. Sizin adınıza da sığınırım. Cenab-ı sizi ve bizi münafık olmadan muhafaza buyursun. Her türlü cereyan eden hadiselerden, siyasi çıkar ve hesaplarına bir şeyler çıkarmak maksadıyla, nesli çoluğu çocuğu sokağa dökmek isteyen şerirlerin şeraresinden Allah bizi muhafaza buyursun. Bu istikamette her türlü taşkınlıktan korusun. Bunları teker teker size arz ettim. Misallerini devr-i risalet penaiden vererek arz ettim. Hepsinin nasıl aleyhissalatu vesselamın hayatıyla müeyyed olduğunuzu yine dikkatinizi arz ettim. Bu derste de Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle size ayrı bir iki hususu arz etmek. İmkan el verirse arz ettiğim şu dokuz on dersi, emr-ü bil marufa ait ait bu derste hülas etmeyi düşünürüm. İmkan el vermezse önümüzdeki derste hülas edip bu faslı bitirmeyi düşünüyorum. Mübelliğ ve mürşid, irşad ve tebliğ davasında ısrarlı olacaktır. Bir kere anlattım, iki kere anlattım, hatta elli kere anlattım. Madem dinlemiyor artık haktı kötektir, demektir. 50 bin defa anlattıysa bir ilave edecek, 51 bin de anlatmış olacak 51 bin defa bir defa daha anlatmış olacaktır, bir daha ilave edecektir. 100 bin defa anlattıysa dinlemedilerse bir kere daha anlatacaktır. Çünkü o anlatmakla mükelleftir. O anlattığı zaman vazifesini yapacak. Allah onu o vazifeyle ile tavzif kılmış. Vazifesini yapmakla da Allah indinden müeyyidatını yerine getirme şerefiyle ile terfi olacaktır. Daha doğrusu Nebile has en büyük vazife yapmakla şeref ya bulacaktır. O vazifesini yapacak cevabını alacaktır. Kabul ettirme ve hüsnü tesire gelince o Allah'a ait bir keyfiyettir. Biz ona müdahale edemez ve karışamayız. Mümin ısrar edecek. Israr risailahinin celbine vesiledir. Israr müminin irşat ve tebliğ davasında samimiyetinin ifadesidir. Israr aynı zamanda hüsnü kabul sırrını taşımaktadır. Irşat ve tebliğ vasifesinde ısrar aynı zamanda o meselede o insanın o meselenin azametine göre dikkat etmesi ve hassasiyet göstermesinin ifadesidir. Ben bir meseleye hassasiyet gösteriyorum ki Allah onu büyük görüyor. La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah demeyi Allah büyük görüyor. La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah diyeni tazip etmeyeceğini ifade ettiriyoruz. La İlahe illallah, dedirtme davasına gönül vermişim. Bu şairin çok mühim bir rüknü, ben buna tazim ediyorum tazim edebiliyorsam sizin namınıza söylüyorum. İrşat ve tebliğ adına burada mütekellim havası içinde eda ediyorum bir bela ülkesinden ötürüm. Şayet ben buna tazim ediyorsam bu kalbin takvasındandır. Bu olup biten şeyleri çok iyi kavramadan, Allah'ın değer verdiği, tazim ettiği şeye değer verme ve tazim etmedendir. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَاءَ اِرَ اللّٰهُ فَاِنَّهَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبُ Resul-ü Ekrem buna tazim ediyorlardı. Muhallem la ilahe illallah diyen birisini öldürmüştüm. Mümindi ve sahabiydim. Senelerce Resul-ü Ekrem'in önünde koşmuştum. Cephede savaşmış ve mescitte ilk saflardan geriye durmamıştım. Ama savaşırken la ilahe illallah diyen birisini öldürmüştüm. Ve Resul-ü Ekrem kendisini tazcik edince... O sıkıştı da dedi demişti. Sıkıştı da dedi demiştim. Allah Resulü yarıp kalbine mi baktın? Ve kendisine beddua bulup da bulunmuştum. Ve arkasından da muhallem hasta olmuş ve ölmüştüm. Resul-i Ekrem kendisine gitmemiştim. Toprağa gömmüşlerdi de toprak dışarıya atmıştım. Ve Allah Resulü taşların arasına koydurup gömerken şöyle buyurmuşlardım. Yer, bu, bu, sen bundan daha kötülerini barın aldın, barındırdın, bunu da barındır demiştin. Hüsame kucağında büyüttüğü bir zattı Allah Resulü'nün. Hazreti Hüseyin'le baş başa veriyor, Allah'ım merhamhumâ fe inne erhamuhumâ diyordum. Bir rivayette Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin için idi bu. Allah'ım ben Hüsame ile Hüseyin'e şefkat ediyorum, sen de merhamet buyur bunlara diyordu. Kucağında büyüttüğü bir insandı. Aynı hadise başından geçmiştim. Cephede savaşırken sıkışan bir düşman, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiştim. Ama biz bilemiyoruz ki sıkıştı da dedim. Senin yapacağın şey o değildir, onu teslim almaz. Zira öyle bir kelime dedi ki, o kelimeye meleğe âlâ durur. O kelimeye meleğe âlâ tazim durur. O kelimeyi Allah tazim eder. O kelimeye sadakat içinde ahirete giden insan cennete girer. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ya Resulallah sıkıştı söyledi. Halla şakıkta kalbe, halla şakakta kalbe, halla şakakta, şakakta kalbe durmadan tekrar ediyordu. Yarıp kalbine mi baktın, yarıp kalbine mi baktın diyor. Üsame diyor ki dedim ki keşke şu ana kadar Müslüman olmasaydım. Şu dakikada olsaydım da bu itabı görmeseydim. Halid İbni Velid böyle bir şey el karışınca Allah Resulü titremiş. Halid'in yaptığından sana sığınırım Allah'ım demiştim. O büyük İslam Fatih'im. Allah neye tazim ediyor? Ve bir gafil gelip bana diyor ki biliyor musun şeriatı getirdiğimiz zaman yapacağımız şey şu camide uyuşuk uyuşuk duran insanların kellesini kesmektir. Bu iddia, bu dava, bu bekleyiş ve bu intizar sadece küfürdür. Allah neslimizi küfre düşmekten muhafaza buyursun. Bir insan kendi vazifesini yapmakla mükelleftir. Getireceğim dediği şey ayrı bir meseledir, o alttaki oluşun ifadesidir. Altta böyle şaptan bir keyfiyet, dinsiz ve diyanetsiz din isteme meselesi olursa, üstte olacak kaymak şapın kaymağı olacaktır, sütün yoğurdun değil, zavallı gafil. Milleti sokağa dök, ondan sonra camideki Müslümanı kesmek ilk hedefin olsun. Zavallı gafil! Zannediyor ki dediği şey olacaktır. Zannediyor dediği şey olacaktır. Allah davasında, Allah yolunda yürünmedikten sonra sefil ve rezil olmadan başka hiçbir şey olunamaz. Bu Allah davasıdır. Hak dava olduğu gibi vesilesi de hak olursa gidilir oraya. Yoksa katiyen ve katip eden. İşte Allah Resulü'nün mesele karşısında hassasiyetim. İşte Allah'ın kelime-i tevhide verdiği ehemmiyet. Ve işte günümüzde cahilce ve zuhur olarak ortaya sokağa dökülmüş bir kısım gafil ve nadan güruhunun bu mevzudaki boş, kitabı Allah'a ve sünneti Resulullah'a uymayan cahilce iddialarım. Mürşit Allah'ın tazim ettiği şeyde ısrar edecek. Yıllarca, senelerce samimiyetini gösterecek. Büyük bir dava uğrunda yıllarca, senelerce hakaret görmedik ve beklenmedik, beklemedik. Hiçbir mürşit ve mübellik geçmemiştir şimdiye kadar. Biz bütün nebileri bu mevzuda senelerce bekleyen insanlar olarak görüyoruz. Eshab-ı Resulullah'ı da öyle bekleyen insanlar olarak görüyoruz. Bu, onların bu mevzudaki samimiyetlerinin ifadesidir. Yirmi sene irşada kendisini verip beklemek, milletinin öze dönmesini temin etmek, kendi ruh köküne dönmesini temin etmek, milletini bu istikamette olgunlaştırmak, kemale erdirmek, İşte bunun için sabırla beklemek. Beklerken durup beklemek değil, miskinlik içinde intizar etmek değil, belki hizmet yaparak beklemek, neticeye gönlünü kaptırmamak, zira vasife bizim işimiz, netice Allah'a ait bir keyfiyettir. Bu bizim samimiyetimizin remzi olabileceği gibi aynı zamanda hüsnü kabulün de bir sırrıdır, aynı zamanda kulluğun da ihlasıdır. Zira tarik hatta çalışanlar, hak yolunda mücadele ve mücadele verenler, kendilerine ait vazifeyi düşünüp hatta ait işlere karışmamaları gerekir. Çünkü irşat ve tebliğ yapma vazifesi olarak bize ait olsa bile fakat insanları irşat etme, daha doğrusu onlarda rüştü yaratma, hidayeti yaratma Allah'a ait bir keyfiyettir. Bu mesele için ise Allah celle celaluhu Habibi Edibi için "İnneke la tehdî men ahbabte Allaha yehdî yaşam. yeşâ" Habibi Siha'nın sen sevdiğini hidayet edemezsin. Ebu Talib'in ısrarla Müslüman olmasını arzu ediyordum. Sen sevdiğini rüşte ulaştıramazsın. Allah kimi dilerse onu hidayet eder diyordum. Hidayeti yaratmak Allah'a ait bir keyfiyettir. Vesile olmak sizin işinizdir. Siz vesile olmaya çalışacaksınız. Allah dilerse muvaffak kılar, dilerse muvaffak kılmaz. Nice kimselere Allah Resulü iç yakısı name, yakıcı nameleriyle anlattı ki, onlar hüsnü kabul göstermediler. Ama nice kimseler de vardı ki, kimisi devsten koştu geldi, kimisi gifardan, kimisi taiften, kimisi de ta Habeşistan'dan. Kendilerine herhangi bir zorlama olmadan ve uzun boylu anlatmada olmadan koşup koşup geldiler. Favuç favuç İslamiyet'e dehalet ettiler. Sen ısrarla anlatacak, Kullukta ihlas ve samimiyetini göstereceksin. Allah'ın işine karışmayacaksın. Zira o suyu edeptir. Hiçbir çilesi ve ısrabı olmadan, tebliğ ve ishât adına hiçbir meşakkata katlanmadan, hatta şakaklarını zoklatacak kadar bu mevzuda araştırmaya kendisini tabi tutmadan. Hatta Rabbisine devrin anlayışı içinden, inanması lazım geldiği şekilde inanma istikametinde gayret ve ceh sarf etmeden, bu mevcuda herhangi bir araştırması tefekkürü, ilmi tetkiki olmadan, büyük büyük iddialarla sokağa dökülen kimseler, bunlar hemen neticeyi intizar ederken Allah'la pazarlığa oturmaktadırlar. Haşa ve kellem! Biz şöyle bir hamlede bir nefade bir şeyler yapalım. Sen de şunu bize ver demektedirler. Halbuki etrafta olup biten şeylerden görülmekte ve hissedilmektedir ki yolunda gidilmeyen şey fiyaskoyla neticelenmekte ve senelerden beri bir kısım kimselerin sırtlarında küfeyle yumurta taşır gibi ihtimam ve hassasiyetle onu korumaya çalışmalarına rağmen her şeyi alt üst edip har vurup harman savurmaktadırlar. Hazreti Allah içten olan hainlerin hıyanetinden muhafaza buyursun. Çünkü nifaktır bu. En çok endişe ettiğim şey iki senedir. Siyanın ve KGB'nin bu cemaat içinde bir kısım kimselerin... Muhasebe ve ibadet olmayan bir kısım kimselerim, şen ve şakrak, mevki ve makam kat edip yükselme yolundan, bu arada yine İslamcı olduğunu iddia eden bir kısım nevzu kimselerim. kimseleri alet eder, kullanırlar da palazlanmak üzere olan civcivlerimizi mahvederler. İmam Hatip'in kapısına kilit vurulursa, enstitü kapanırsa bunu dinsiz yapmış olmayacaktır. Bunu onun içindeki gafil yapmış olacaktır. Ve oradaki saf, temiz, masum evlatlarımız ve bu millet imam hatipten ve ensüden mahrum kalacaktır. Basiretli ve uyanık olarak hareket edecek, dini yaşayacak ve davranışlarınla onu sessiz ve samit infialinle ifade edeceksin. İfade edeceksin nebi yoludur bu, sahabi yoludur bu. Resul-ü Ekrem'in Mekke hayatını, halkın enzarını elli bin defa arz ettim. Yine de arz ederim, bundan sonra da arz edeceğim. Resul-ü Ekrem'e ittiba ve itidaya davet ediyorum. Ve bu mevzuda bu türlü itidaya ve ittibadan kaçınan kimselerin, samimi olmadıklarının, hüsnü olmadıklarının olmadıklarını elli bin defa çıkıp sizin huzurunuza söyleyeceğim. Resul-ü Ekrem'e uyalım, muktedâ-i külümüze rehber ekmelimize o ihlas ve samimiyetle neticeye gönlünü bağlamadan, Allah rızası için irşat ve tebliğini yapıyordum. Buhari ve Müslim'de gördüğümüz şekliyle onun da huzuruna çıkıyor ve diyorlardı ki, Ya Resulallah dua etmez misin Allah bizi muvaffak etsin? O kaşlarını çatarak şöyle diyordum. Siz de eziyete mi maruzsunuz? Sizden evvel fert alınır, hendeyin içine yatırılır. Testere ile ikiye bölünür eti kemiğinden, taraklarla ayrılırdı da dininden dönmezdim. Allah bu işi tamamlayacak, siz acele ediyorsunuz. Çilesini çekmiş olanlara Allah tamamlayacaktır. Bir nesil yumruk yememişsem, bir nesil yirmi sene parmaklıkların arkasında beklememişsem, bir nesilden Kur'an'ı anlattığından ötürü başına, başıma kül saçılmamışsa böyle bir nesil olamamışsam, Allah'ın lütfunun geleceğini beklemek hülya olur. Ve hayal üzerine ütopik dünyalar kuranlar var. Allah insaf-ı izan versin. İhlas ve samimiyetle intizar edeceksin. Ta Rab'be karşı kulluğuna, kullukta ihlasına bir şey karıştırmış olmayasın. Tekrar ediyorum bir hususum. Biz Allah'la pazarda oturamayız. Allah'a karşı imtih imtihan tavrını alamayız. Allah bizi mükellef ve muazzaf da biz vazifemizi yaparız. Neticeyi vermeye gelince o Allah'a aittir, O'na karışamayız. Her mürşid ve mübelli bunu kafasına çok iyi yerleştirmeli. yerleştirmeliden kitler kitle ruh haleti içinde bir kısım zayıflarım. Meydana getirilen ve kendilerinden zanneden gafillerin yolunun yol olmadığını anlamalı. Bizde kitle yoktur, bizde cemaat vardır. Cemaat duyguda, düşünce, de, anlayışta ve idrakta bir hat üzerinde ittifak eden, ittihad eden fertler demektir. Kitleye gelince Suni akkar amme ile bir araya gelmiş der mi çapma gün döndü sapından ibarettir. Bizde kitle yoktur, cemaat vardır. Mansalla salatana ve takbala kıblatana ve akal azbihatana f'dalikel müstemilladi hadisi şeripilim çerçevesi tespit edilen bir cemaat vardır. İmanın erkanına inanan, İslam'ın şeraitini yerine getiren, muamelatında müstakim olan, ihsan sırrına mazhar olan, fertlerin bir araya gelmesi bir cemaat teşkil eder. Tethiş ve terör sadece münafık imal eder. Etrafa korku salmakla cemaatinizi çoğaltabilirsiniz. Fakat içinize iltihak edenler münafıklardır. Onun için Mekke devründe münafık yoktu. Çünkü mümin olma çok çetin ve zordu. Medine devründe ise Resul-i Ekrem'in görüp bilmesine rağmen sahabilin içinde münafıklar cirit oynuyordu. Sadece Uhud'da ayrılıp gidenlerin sayısı 300 taneydi. Bin kişiden 300 kişi ayrılıp gidiyordu. Sen, ben kim oluyoruz? Resul-i Ekrem'in ordusu içinden. Tethiş ve terör sun'î efkâr meydana getirilen korku atmosferleri, münafık imal eden fabrikaya benzer. Ve işte bu resul Ekrem'in yolu değildir, yanlış bir yoldur. Mekke devri resul Ekrem aleyhissalatü vesselam, davet ettiği her far ölümü göz önüne alarak içeriye giriyordum. Ve Müslümanlığı bildiği kadarıyla harfiyen yaşıyordum. Ve onun için dönme plan olmuyordum. Halbuki daha sonraki dönemden, Peygamber cübbesi altında, şeytan pazarında gezen insanlara şahit oluyoruz. Canbazlık yapan insanları müşahede ediyoruz. Öyleyse bütün kapılar ve pencereler münafıkın içimize sızmasına tıkanmalı ve kapanmalı. Mümin öyle bir hayat yaşamalı ki o hayatı sadece mümin yaşar. Her müminin hayatında teheccüd, evradı ezkar olmalı. Her müminin hayatında uzun rekatlı namazlar olmalı. Her müminin hayatında çok rekatlı namazlar olmalı. Ta bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, altı ay, bir senem samimiyetle senin içine girmeyen kimsen, senin içinde yaşama imkanını bulamasın, yaşayamasın ve refüze etsin kendi kendinim, Kendi kendini dışarı atsın. Biz Allah'a tevekkül ve teslimiyetle Evvela bu mevzuda onun inayetini ister ve sonra ibadet-ü taatın kanatlarıyla o türlü mekanda pervaz ederiz ki o mekanda münafıklar pervaz edemezler. İçtimai yapımızı münafıkların yaşamasına ne müsait hale getirme mecburiyetindeyiz. Yoksa münafıklar etrafımızda yıkılan memleketleri yıktıkları gibi İslam aleminin bu son karakolunu da yıkarlar da kimse bir şey yapamaz. Ben, Umumi hayatımızı, içtimai yapımızı, bu hava ve atmosfer içinde yaşa yaşayamayanlar için namüsait hale getirme mecburiyetindeyiz. Münafıkın yaşamaması için namüsait hale getirme mecburiyetindeyiz. Bu da bizim İslam davası uğruna yapacağımız büyük çizmetlerden bir tanesi olacaktır. Safların, duruların, samimilerin, hasvilerin topluluğu içine karışıkları katlamak lazım. Anlatacağım, aklını ikna edeceğim, hissiyat ve duyduğum şeyleri kalbine duyuracağım. Samimiyetle inanırsa beraber safta durup namaz kılacağız. İnanmayacaksa benim içimde hiç işi olmayacaktır onun. Allah muhafaza buyursun, şu caminin içinde münafıklardan iki tane olursam, dışta bir hadise çıkarır ve cemaati içinden çıkamayacağı bir hadisenin içine sokabilirler. Emsalini mükerrer defa gördük. Şu ana kadar bir sürü bu mevzuda tertibe şahit olduk. Mümin basıretli olmalı ve içinde münafıka yer hazırlamamalı, yer vermemelidir. İsterse elli bin defa söylesin. Mürşit ve mübelliğin bilmesi lazım gelen şeylerden bir diğeri. Şeriatı fıtriye, ayatı teküniyeye ters teblide ve işatta bulunmayacaktır. Beşerin tabiatına ters teklif getirmeyecektir. O teklifi aldığı zaman vicdanında o teklife ayet evet, cevabını bulacaktır. Mürşit bunu çok iyi ayarlayacaktır. Bu hususta da diyeceğim birkaç tane cümle var. Rabbim ihlasla ve samimiyetle ifade ve edaya muvaffak kılsın. Evvela bu mevzuda inayeti ilahinin esas alınması lazımdır. Biz başkalarına bir şey anlatırken, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle ihlas ve samimiyetle anlatırsak küslü kabul görür diye düşünmeliyiz. Saniyen arz edeceğimiz şeyleri O'nun tabiatına ters veya yanlış anlaşılabilir mahiyette değil. O'nun doğru anlayabileceği ve anlayabileceği şekilden. Ve aynı zamanda da tabiatına ters olmayacak şekilde anlatma mecburiyetindeyiz. Herkesin fıtratında muhabbet istidadı vardır, herkes sevmek ister. Bu sevme eğer yerinde kullanılırsa, yerinde kullanılmış ve insan taşkınlıktan kurtarılmış olur. Bu sevgi yerinde kullanılmazsa, su istimal edilirse insan başına bu sevgiyle bin bela getirmiş olur. Mürşid ve mübelli vazifesini yaparken müminlerin fıtratlarında olan muhabbet ve sevgi, asıl yerine tevcih edecek, sahibini sevdirecek. Sendeki bu muhabbet fani şeylere tevcih edilmek için verilmemiştir. Ne dünya ne de dünyanın içindeki cüz'i şeyler. Hiçbirisi senin bu muhabbetine mahbup ve mahşuk olamaz. Bu muhabbet öyle birisi için senin fıtratına ve istidadına dercih edilmiştir ki, mahiyetine ders edilmiştir ki, o ne solar, ne uful eder, ne batar gider, ne de gaybubet eder. O ezeli ve ebedidir. Binaenaleyh muhabbeti Allah'ı sevgi istikametinden ve dolayısıyla mahlukat-ı ilahi sevgi istikametinden ve ondan ötürü netice olarak cenneti sevme istikametinden kanalize etmek suretiyle ondaki potansiyeli değerlendirmiş olacağız. Keza her fertte bir inat vardır. İnat fertleri birbirine düşürür ve canavar yapar. Ben bugün çok boğuşmalar içinden, hak davaya veya batıl davaya gönül vermişliğin yanı başından, bu inadın oynadığı rolü müşahede ediyorum. Bir kere öfke, şiddet ve hiddet baş gösterip, fertleri tahtı tesirini aldıktan sonra artık muvazene bahis mevzu değildir. Vuran vurana, kıran kırana gidiyor. İnat. İnat, hakta sebat için verilmiştir insanım. Ne pahası ne olursa olsun cepheyi bırakıp dönmemek için verilmiştir insanım. Yerini terk etmemek için verilmiştir insanım. İman edip imanda sebat etmek için, amel edip amelde devam etmek için, masiyete karşı dişini sıkıp sabretmek için verilmiştir inat. İnat, fertte kanalize edildiği zaman, fertte bu mevzuda yön verildiği zaman, bu potansiyel değerlendirilmiş ve insan, insan azmanı olmadan kurtarılmış olacaktır. Siz ferdin içindeki bu inat duygusunu semerelendiremezseniz, o ferdi tahrip edeceği gibi cemiyete de çok zararlı olacaktır. İnsanda ebediyet arzusu vardır. Halbuki insan ebedi değildir. Bir mebdey olduğu gibi bir müntahası da olacaktır. Bir rüşeğim halinde annenin karnında gelişen, sperm ve yumurtanın iltikasından ve itihadından meydana gelen küçük bir canlı olarak başladığı gibi, bir gün iki müklüm veya başka şekilde öbür aleme mecburen gidecektir. Halbuki içinde de sonsuz bir ebediyet arzusu vardır. Bir sonsuzluk arzusu vardır. Bu arzuyu kanalize edip, cennet arzusu, ebediyet arzusu haline getirmek lazım. O arzu ferda verilmiştir, ta ebedi cenneti kazansın. Çünkü mahiyetle durumuna bakılırsa burada insan ebedi olamayacaktır. Ama hiçbir zaman ebedi olamayacaktır. O ebediyet arzusu, cenneti kazansın orada ebedi kalsın diye kendisine verilmiştir. Fertte makam ve mertebe arzu ve iştiyatı vardır. Kademe kademe yükselip de, parlamentar olarak bir sandalye kapmak isteyen çok haris insanlar vardır. Kademe kademe yükselip de, İslam ve ifşaat meselesi bahis mevzu olmazsa ona da gafil diyeceğim. Üniversitede sandalye kapmak isteyen çok gafiller vardır. Eğer hedefi hakkı anlatmak, hakka tercüman olmak değilse... Yine kademe kademe devairi devlette yükselenler vardır. İnsanda yükselme mertebe derece arzusu vardır. Bu arzuyu kanalize edip, takva zühd dereceleri haline getirmek, cennetteki mertebeler haline getirmek, mürşidin ve mübelliğin vazifesidir. Bu potansiyeli böyle değerlendirmezsem, o mertebenin, makamın ve derecenin esir ve zebun olur da, din adına çok tavizde bulunur. Az olsa cepheden irtidad edenler vardır. 2-3 gün evvelde bir muallim arkadaşımız bundan dert yandı. Gençler gençken mücadele ediyorlar, hak ve hakikata yanlış doğru sahip çıkıyorlar. Fakat belli bir seviyeye geldikten sonra makamı ve mertebeler bunları avlıyor, onlar için tuzaktır diyorlar. Ben haddi zatında hakka gönül vermiş kimselerin makam ve mansıp karşısında kulluk yapacağına ihtimal vermiyorum. Seyyidina Hz. Musa Tur'a giderken irtidat ve etmiş insanlar görüyorum. Ve taaccüp hayret içinde Rabbi Kerim'imize soruyorum. Ya Rabbi insanlar görüyorum ki sana gelirken yoldan dönüyorlar. Senin yolunda bir insanın dönmesi ne demektir? Seni bilip seni bulduktan sonra, sana gönül verip seninle, sana ait duygularla, mesle sermez kendilerinden geçtikten sonra kemal-i hikmet ve azametle ferman eder. Ya Musa onlar bana gelenler değil yola çıkmışken yoldan dönen gafillerdir, der Allah buyursun, muhafaza buyursun. Aziz Müslüman, ben hakikaten büyük bir davaya gönül vermiş insanın, evvel ve ahir inşallah iyi inanmışsam, her mertebeyi kendi davası istikametinde kullanacak ve tarihte bulunmayacaktır kanaatindeyim. Ama bununla beraber az dahi olsam, bir şirzime kalili baştan çıkarıp, Müdürlüklerle, umum müdürlüklerle, parlamenterliklerle kendi dini hayatına ve kendi dünyasına yabancılaştırdığına şahit bulunuyoruz. Küçümsenmeyecek kadar bir topluluğu bu mevzuda görüyor, hallerinden iğreniyor ve tiksiniyor. O çirkin manzaralarına müşahit bulunuyoruz. Perdin makam ve mertebe derece arzusu kanalize edilmesin bu hayatına zarar verilmesin, sahabinin bu mevzudaki anlayışı kendisini anlattırılmasın, Selafi salihinin davranışları anlattırılmasın, bu onlar gibi olma arzusunun onun içinde uyarılması, en mühim meselelerine. Selefî salihine yabancı bulunuyoruz, sahabe tabiîn ve tebe-i tabiîn gibi olma arzusu bizde yoktur. Dün himmetlik içinden, daha sonraki devirlere ait bir kısım kinlerle, nefretlerle, hırslarla, kaprislerle hareket ediyoruz. Selefi Salih'in davranışı. Allah bizi onlarla haşr ve neşre eylesin. Şayet bir fert içinde Allah'ın mahiyetine koyduğu, ona derç ettiğim, duygu ve istidatları aşamıyorsam, makam sevgisinden serilemiyorsan, bu hırsı arkaya Ali aleyyazübillah makamın, cahin, mansıbın, paranın esir ve zebuni isem. olabilecek ise şayet biz onun duygularını müspet istikamete kanalize etmek suretiyle onu daha az zararlı hale getirebiliriz. Rasul-ü Ekrem'in nübüvvetine delalet eden hususlardan bir tanesi de budur. Etrafından, tebasından her ferdi çok iyi tanımasın ve sonra fertlere göre vazife tevdi etmesi hususun. Hassan i̇bn Sabit bir fertle karşı karşıya gelip kılıç oynayacak güçte bir insan değildir. Ben ciddi bir harbe iştirak ettiğini bilmiyorum ama ağzından çıkan sözler, dilini dudaklarına dolaştırıp da söz söylemek istediği zaman o of gibi hasımlarının sinesini delerdin. Allah Resulü'nün şair unvanıyla ünvanı serfirazdım. Ruh-i Kudüs'te bulunuyordu. bulunuyordum. Ve Allah Resulü'nün mescidinde hususiyle kendisine bir minber veya vaz ediliyordum. Çıkıp kafirleri hicbet eden sözler söylüyordu orada. Allah Resulü onu, bu işte istihdam buyuruyordu. Sabit İbn-i Kays İbn-i gelince Allah Resulü'nün katibiydi Cabir i̇bn Utarit kabilesinden gelenler geldikleri zaman Allah Resulü Hatib'im kalk dediği an Sabit İbn-i Kays İbn-i Şemmaz kalkmış. Hamdü sena'dan sonra öyle sözler söylemişti ki, karşıdaki hasımları siz bize galebe çaldınız demişlerdi. <gülüyor> İfşat vazifesi bahis mevzu olunca Mus'ab-ı Muaz i̇bn i Hz. Ali'yi gönderiyordum ve gittikleri zaman tutunduklarına şahit oluyoruz bunların. Orduların başına kumandan iktizai ettiği zamanda da Sa'd İbn Abi Vakkas gibi, İbn Cahş gibi, Hazet Hamza gibi, Halid İbn Velid gibi, Ebu Ubeyde'tul Cerrah gibi kimseleri tayin ediyordu. Diyorlar. Her ferdin kendine göre bir makamı, yapacağı işler vardır. Kaşşarı çok iyi tanıyıp Onlardaki potansiyeli yerli yerinde değerlendirmek, Allah Resuluna has bir keyfiyettir. Ne kadar arzu ve temenni ederdik. Fertlerin bu enerjisini ve gücünü dini mübini İslam'a hizmet istikametinde değerlendirelim. Heyhat, fertlerimizi insan azmanı canavar haline getirdik. Müsbette de, menfide de, her ikisi de yararsız, adeta neseb gayri sahih mübiyette, kökünden kopuk, Gasil aklami bilmezlik içinde bir mücadele vermektedir. Allah doğruyu göstersin. Hidayet essin varışta ulaştırsın. Başladığı günden nihayet ereceği güne kadar belli şartlarla ayakta durur. Hak ve hakikatin anlatılması irşat ve tebliğ davasıdır. Da Seyyidine Hazreti Adem'le, Hazreti Nur'la, Hazreti İbrahim'le belli şekilde devam ede gelmiş. Ve Efendimiz'de de sallallahu aleyhi ve sellem belli şekilde tatbikat bulmuştur. Binanınaleyh bu meselenin dışında işin cereyan etmesi düşünülemez. Onun dışında cereyan etmesi şekliyle netice ümit ediliyorsa öyle neticeye vasıl olunamaz, katiyen bilelim. Hayat zorluklarına katlanılmadıktan sonra, eza ve cefaya maruz kalmadıktan sonra, aç susuz kalınmadıktan sonra, huşunetli bir hayat yaşanmadıktan sonra, hiçbir Nebi tepeye çıkamamıştır. Nebilere Allah'ın lütfetmediği şeyi başkaları bize lütfeder diye ümit ediyorlarsa, Nebilerin yolunun dışında başka bir şey bekliyorlar demektir. Hz. Adem ıstırap çekmiş ve inlemiştir. Hz. Nuh 900 yüç sene inlemiştir. Başına toz toprak saçılmış cemaatiyle beraber tehdit edilmiştir. Hazreti İbrahim'in çektiği dillere destan, Hz. Musa kan ağlamış durmuştur. Seyyidine Hz. Mesih her an ölümün tehdidi altında bulunmuştur. Zekeriya'nın başına erre konmuş, Hazreti Yahya'nın harca şehit edilmiştir. İsrailoğulları her gün bir sürü peygamberi şehit ederken ve şehit edilmiş peygamberlerin sayısı binlere doğru yükselirken, Nebiler büyük davanın hakkını veriyor, İradenin davası karşısında selam duruyor. Ancak bu büyük hedefe bu yolla çıkılır hakikatine inanıyor ve seve seve başlarına gelen şeylere katlanıyorlardı. Ashab-ı kiramın da çektiği dağların başına inseydi dağları eritirdin, çekiyorlardın. Allah belli bir kereden sonra ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam'ı tufta bulunuyor. Ama cendereden geçmişlerem, sıkıntı görmüşlerem. Ümmeti Muhammed'in küfür ve talahat içinde bocalaması karşısında kasıklarını tutanlara, iki büklüm dolaşanlara Allah merhamet buyuruyor. İşte bey Hakkı ve taberanini rivayet ettiği, size yüzlercesinin şu ana kadar çeşitli vesilelerle arzettiğim misallerden bir tanesiyle. Haris İbn-i Haris naklediyor. Beytullah'a doğru yaklaşırken halkın kalabalık halinden, inen tekmelerini ve kalkıp inen yumruklarını gördüm. Babamla beraber toplunun yanına sokuldum. Dedim ki, baba ne yapıyorlar? Dedi, şu sabi var başına toplanmış onu dövüyorlar, dedim. Kalabalığa doğru yaklaştığımızda, sonra Hz. Abu Bekir gelecektir. Halkın içinden çıka çıka kan ter içinde Resul-i Ekrem çıktı, sonra tanıyacağım. Dövüyorlardı, o da La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyordu. Mukabele etmiyor, La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyordum. Bir at sonra... Elinde bir tas içinde su ve bir bez parçasıyla bir kız geldi Bütün taravetiyle şebabetiyle bir kız geldi mi? Ekrem'in başında durdu yaralarını siliyor bağlıyordu. Ya bu ne yatala tabkîn? Fein Allah halayu zayıyuyu abak, alfein Allaha maniun abak diyordum. Kızcağızım, mahzun ve mükedder olmam. Allah senin babanı koruyacak, onların zarar vermesine mani olacaktır diyordum. Ve Buhari naklediyor, İbn-i Ebi Muayyid denen eşkal kavm, resul Akram Beytullah'ın etrafında namaz kılarken, قُولُ لَا اِلٰهَ اِلَّا tüflihu derken, Allah'tan başka mabudu mutlak, maksudu u bil istikak yoktur deyim kurtuluş yerin derken, i̇bn Abi Ebi denen eşkal kavm, arkadan Resul-i Ekrem'in ridasını sıkıştırıyor, boğacak hale getiriyordu. Hazreti Abu e çocuklar haber verdiklerinde koşa koşa geliyor. Atak tülü nara cülanen yakula Rabbi Allah vakatice akum bil beyinat. Bu adam Allah birdir dediğinden dolayı öldürecek misiniz? Bu söz ilk değil Bunu alı Firavun'dan Hazreti Musa'ya rava görülen bir zulüm karşısından söyleyen birisi vardı ve Davril İsaretten ayda aynı söz tekerür ediyordu. Evvel Hazreti Musa aynı şeylerle görüldüğü zaman Firavun ailesi içinden inanmış birisi çıkıyordu. İmanını kökmeden birisiyim. Allah birdir dediğinden dolayı Musa'yı öldürecek misiniz diyordum. Tarih tekerürden ibaret. Davri risalet sana kadar cereyan hadiseler geliyor. O kerteye dayanıyor. Resul Ekrem'in başına üşüşme onu öldürmeye kalkma oluyordum. Bu defada Hazreti Ebubekir koşuyor. Ama Hz. Ebu Bekir ile Ali Firavun arasındaki fark şuydu, Ebu Bekir imanını israr ediyordum, merdana işin üzerine atılıyordum, tekme ve tokat yiyeceği yerde resul Ekrem'in üzerine kapanıyordum. Onun için seyyidin Hz. Ali, cemaatin en şeciyi kimdir, en cesaretlisi dediği zaman sensin dediler. Kufe'de atraf içinde oturuyordum. Sen dediler Şahi Merdansın, Haydar i Kerrarsın, damad ne nebisin, sensin dediler, hayır dedim. Cemaatin en cesaret ve şecaatlısı Ebu Bekir'dir. Biz hepimiz kenardan ve köşeden baktığımız zaman o gider üzerine adanır da kendisini feda ederdim. Korumak için birisinin bekçilik, harislik yapması lazım dediğimiz zaman kılıcı tek başına aldı bekçi gibi Resul-i Ekrem'in başına dikildi. Diyecektir. اتَقْتُلُونَ رَكُلًا en يَكُولَ rabbiyallah. Resul-ü ezanın ve cefanın binbir çeşidine maruz kalıyordum. Yine taberani naklediyordu. Bir delikanlının sokakta elleri boynuna bağlı sürüklendiğini gördüm diyor sahabim. Yanına sokuldum daha tüyü dit, bitmemiş bir delikanlı. 17-18 yaşlarında bir delikanlıydı bu. Sordum kimdir bu? Dediler ki Talha bin Ubeydullah. Uhud'da kolunu bacağını kalkan diye kullanan resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın fedailerinden, aşere-i mübeşşer eden, büyüklerinden, delikanlı iken daha inanmış eza cefa görüyor. Arkasında bir kadın vardı haşin mahaşin, küfür savuruyor tekme tokat dövüyordu çocuğu. Bu kadın da kimdir dediğinde dediler ki anasıdır eza ve cefa ediyor. Her sahabi ayrı bir vadide inim inim inliyor, ve bütün davaları ''Kûlû lâ ilâhe illallah tüfluhu. bu idi. Ama bununla beraber vazgeçmiyorlardı. Ve neticeyi de çok beklemiyorlardı. Çünkü neticeyi yaratacak Allah'tı. Vazifelerini yapıyor şeyh-i muhtezasına karışmıyorlardı. Onu edecek, eyleyecek Allah'tır, sabredersek lütfedecektir diyorlardı. İhlaslı müminin tavrıdır bu. Ammar İbni Yasir ayrı bir vadide ıstırap çekiyordu. Habbab bin Arat ayrı vadide ıstırap çekiyordu. Musab zincirlerin içinde ayrı bir vadide ıstırap çekiyordu. Zübeyir bin Avvam-ı Dinleyelim ayrı vadide ıstırap çekiyordu. Sübfin vakasına giderken, veya Cemel vakasında, kendisine hizmet eden zat, Etrafına sütre olarak bir hasır tuttuğum yıkanıyordu hasırın içinde. Sırtında büyük büyük yara izleri gördüm. Dedim ki ya İmam sırtında yara izleri görüyorum. Ben onları saklamıştım şimdiye kadar, kimseye göstermemiştim. Resul-ü Ekrem'in uğrunda kılıç ve ok yarasıdır. Hala sırtımda derin yaralar var ki onlar ben gençken Müslüman oldum. Amcam hasırın içine sarardı. Ve sonra bir kibrit çakar yakardın. Benim vücudumun çıkardığı suları söndürürdü yangını da amcam merhamet etmezdi bana. Dinimden döndürmek için zorlardı. Muvaffakiyete giden yol buradan geçiyor. Ayrı yollardan gidilen şey neticeye gitmez. Buradan gidiyor o yol. Resul ü Ekrem'den ashabına kadar La ilahe illallah dediklerinden ötürü eza ve cefa görenler binlerceydi. Ve işte bunların iniltileri üzerinden, kuş bir saray kuruldu o İslamiyet idi. Gönüller fethedildi. Herkes fevç fevç ona koştu ve ona dehalet ettim. Koşacak ve dehalet edeceklerdi çünkü davet tam olmuş ve yolunda olmuştum. Çağrı ihlaslıydı, olacaktı bu ve olmuştum. Mürşit ve mübellilerimiz çilekeş olmalıdırlar, mustarip olmalıdırlar devirlerinde hepsinin defteri hasenatına veya hayatına bir kısım sıratların iniltilerin geçmiş olması lazımdır. Hayatında zindan görmemiş, emniyetçiden tekdir görmemiş, hayatı tehdit edilmemiş, evinin hava edilmesi bahis mevzu edilmemiş, birkaç defa namlu karşısına çıkmamış, yüzüne tükürülmemiş bir kimsenin çilesi olmadığından dolayı o getireceği şeye de saygılı olamayacaktır. Ben bu mevzudan yolunda ihlasla iştahat edip yürüyen kimselerin çektikleri şeylere selam duruyor ve katlandıkları şeye, şeylere Allah katında mübarek olması dileğinde bulunuyorum. Cenab-ı Hak çilek eşleri inas samimiyet içinde daim ve kaim eylesin. İslam'ın ruhunu ve özünü kalplerine duyursun, berhudar eylesin. Rasul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam, Düşmanları, hasımları karşısından, bin türlü eza ve cefaya maruz kaldığı gibi sabıyla beraber, her gün binlerce inilti dinleyip iki bükrüm olduğu gibi, her gün binlerce hadise karşısında kalbi burkulup gittiği gibi, aynı zamanda kendisi mudayaka dolu bir hayat içinde aç ve susuz inim inim inliyordu. Ebu Naim naklediyor, kaç defa duydunuz? Resul-i Ekrem irşat ve tebliğ davası uğrunda bunlara katlanıyordu Zengin seviçiyim ve ticaret filan kendisimdi. Çok rahat ve müreffeh bir hayat yaşayabilirdim. Halbuki her şey İslam uğrunda irşatla tebliğ uğrunda sarf edilmişti de Allah Resulü ağzına koyacağı bir nevalesi yoktum. Abu Nuaym naklediyor. Abu Hüreyre diyor ki Resul Ekrem'in yanına gittim. Oturarak namaz kılıyordu. Hem nasıl oturarak namaz kılmak? Adeta secdeden kalkarken de belini doğrultamıyordu. Adeta rüka gidiyor gibi derken düşecek hale geliyordum. Yanına sokuldum. Ma asâbeke ya Rasûlallah'' dedim. ''Bir hastalık mı var, bir musibet mi var, başında bir şey mi var?'' dedim. ''İn-i teâlinde ya Abâ dedi. ''Aşlık ya Abâ dedim. Aşlıktan ayağımın bağı kesildi ayağa kalkamadım. Ben ağlamaya durdum. ''La tepki ya Abâ Hüreyre'm'' ''Fe inne şiddetel hesâbi yevmel kıyâmeh'' لَا تُصِيبُ الْجَائَىٰ اَعْلَمَا اَبَا هُرَيْا Kıyamet günü, Allah'ın azabı, mahşerin azabı, açlıktan ıstırap çeken insana isabet etmez buyurdu. Hak yolunda rasûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem katlandığı şeyler bunlar. Ve bu yoldan gidilirse Allah'ın ızası kazanılır. Bu yoldan gidilirse hele hedefe varınır. Hak hedefin hak vesilesi bu yoldur. Bu yol kullanılırsa neticeye varılabilir. Bu yol kullanılmadığı zaman ayar arkasından koşulmuş olur. Ahmet bin Hanbel Ayşe-i Sıddıka'dan naklediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Seyyide Neze Fatıma'nın yanında bulunurken bir parça parmak kadar kuru arpa ekmeği çıkardı verdi. Onu dudaklarına götürürken Resul-i Ekrem şöyle dedi: "Ya bu ne geten?" فَذَا اَوَّلُ مَا اَكَلَ اَبُوكَ مِنْ ثَلَاثَةَ اَيَّمٍ bu senin babanın üç günden beri yediği ilk taamdır. İlk defa ağzıma bir lokma ekmek koyuyorum.'' diyordum. Bütün hayat ıstırapla neskedilmiştim. Istırapla neskedilen hayatın üzerinde sırça saraylar kuruldu İslamiyet. Muvaffakiyet sarayları kuruldu. İmparatorlukları tarumar etme sarayları kuruldu. Kalem efendilerinin yapacağı bir şey yoktur. Bürokrasiye bağlı kimselerin yapacağı bir şey yoktur. Nevzûr kimselerin hiçbir şey görmeden, çile ve ısraba katlanmadan elde edecekleri hiçbir şey yoktur. Çünkü yolunda değiller, tekrar etmiş olayım. Kur'an bütün bunları en veciz şekilde ifade buyuruyor. ''Ya ve ve'mur bil maruf ey oğul Cazim Hazreti Lokman'' diyor. Akim-i selam namazını dosdoğru kıl. Zira imandan sonra en mühim esas namazdır. Bütün davaları yalandır ya buna ya akim-i selam. Ve'mur ve bil ma'ruf ve anhil münker. Ma'ruf emret, münkerden nehyet. Vesbir ala ma asabek. Doğru yoldaysan başına bela ve musibet gelecektir ona da sabret. Namaz kılman Emrü bil maruf yapmam, bela ve musibetin dolu tanesi gibi başına gelmesi, hakikatı vahidenin üç yüzünden ibarettir. Bu yüzlerden bir tanesini alıp giden sadece bir hakikat, ikisini alıp giden iki hakikat, üçünü alıp giden de üç hakikatla yola çıkmış ve yürüyor demektir. Ya bunei akim salavu emrü bil maruf, wa nhanil munkar wasbir alama اِنَّ ذَٰلِكَ azm عَزْمِ umur. Bu işin çok ağır olanındandır. Nebi'nin işi böyle bir ağırlık ister. Zira bu ancak Nebilerin yapacağı bir şeydir. Senin başına gelecek şeyler de Nebilerin başına gelecek şey olacaktır. Hazreti Allah Celle Celalhum, irşat ve Tebliğ vazifesinin, Mukaddes Kitabımız Kur'an'ın ruhuna göre yapmaya bizi muvaffak eylesin ve bu hususla başımıza gelecek aile ve dahiyelere tahammül bizleri ihsan eylesin. Maksatlı müminlerin içine giren onları füzülü kavgaya sürükleyip götüren, halka irş halkı irşattan alıkoyan, köye kendi gitmelerine mani olan, köy kent camilerinde vaaz ve irşadlarına mani olan, sokaktaki çocukların kavga halinde meselelerini halletme gafleti içinde bulunan, kimselere de akıl ve fikir ihsan eylesin. Akıl ve fikir ihsan etmeyecek kimselerin şerrinden, dini mübin İslam'a getirecekleri şerden, Peygamber cübbesiyle sarıyla getirecekleri şerden, ümmeti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı muhafaza buyursun. Süper devletlerin canavar gibi azdan açıp beklediklerim, ve memlekette kargaşalık çıkarıp dıştan yardım istendiği bir dönemden, çok akıllıca hareket etmek icap ettiği bir hengamdan, çocuksu hareketlerin başımıza getireceği dahiyeyi her atamayacağına inanarak Rabbimize teveccüh ediyor, niyaz ediyor, diliyor ve dileniyoruz. Bizi bu kafirlerin başımıza getireceği şeylerden muhafaza ve masum buyursun. Lillahi <Gülüyor> Teala'l-Fatiha. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتصالي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الحاشمي الكريم مختلف سمان Bizim yapacağımız vazifede, hak yolunda, hakikat yolunda yapacağımız vazifede, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın rehberliği altında yürüteceğimiz vazifede, yapacağımız şey vicdanları ve kalpleri yumuşatmak, bizim istifade ve istifaze ettiğimiz, bize çok şey kazandıran, iman ve imana ait bütün yümünü başkalarına da kabul ettirmek olacaktır. Huşunetimiz karşı tarafta huşunet meydana getirecek, kinimiz karşı tarafta iki kat kin meydana getirecek, nefretimiz çevreyi yakıp yıkacak halkı bizden uzaklaştıracaktır. Lüyunetimiz nispetinden, bu mevzudaki müsamahamız nispetinden, Anlayış ve idrakımız nispetinden, onların kalplerini yumuşattığımız nispetten, bütün gönüllere hakim olmasını arzu ettiğimiz Rabbimize iman onların gönüllerine hakim olacak. Bizim istifade etmek suretiyle insanlığımızı anladığımız meseleyi onlar da idrak edecek, istifade edecek ve insanlıklarını anlayacaklardır. Öyleyse bunun sıkıntısını çekerek, bu hususta katlanılması gereken şeylere katlanarak, bütün hedefimiz karşı tarafa bir şey verme olmalıdır. Hedefimiz başkalarını sindirme ve sözümüzü dinletme değil, başkalarına bir şey verme olmalıdır. Ben sesimi ve sözümü duyurma imkanının başımı hasımlarının ayağının altına koymak suretiyle eğer duyurabileceksem, başımı onların ayağının altına koymalıyım ve oradan Allah'ı ve Resulullah'ı haykırmalıyım. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın on üç sene ev kaldırmadan, döven karşısında sessiz, söven karşısında sessiz, başına tükürük atan, toz toprak saçan karşısında sessiz duruşunun manası budur. Gönülleri yumuşatma ve kalplere hakim olma. Zaman gösterdim hadiseler ışık tuttu kim isabetli yol Rasul Ekrem'in yoluymuş. Zira en haşin insanlar, en hirsin insanlar, iman ve İslam karşısında en korkunç küfür ve tuhafla duran kimseler dahi onun karşısında dize geldim. el yar Ya Allah dediler, tehalet ettiler ve devrlerin abit ve zahitleri arasına girdiler. Mekke fethine kadar Ebu Süfyan inat üstüne inat ediyordum. Halbuki orada Resul-i Ekrem onun da gönlünü fethettikten sonra Yermuk'ta savaşan askerler arasında görüyoruz. Oğlu Yezid'in yanına sokuluyor. Bu Yezid öbür Yezid'e karıştırılmamalı dolayısıyla arz edeyim. Bu Hazreti Muaviye'nin abisidir ve Amvas'ta şehit olmuştur. Yezid'in yanına sokuluyor. Diyor ki, oğlum sen ki ordunun başında bir kumandansın, sen ki Resul-ü Ekrem'in mübarek adını bayraklaştırmış elinde taşıyorsun, askerlerinden geri kalmamak için bugün senden beklenen şeyi yerine getirmelisin, diyordum. Allah Rasulunu geç tanıdığından dolayı müteessirdim. Bir cephede gözüne ilişen bir ok gözünü çıkarmıştı da elini almış, gözüne bakarak şöyle demiştin. Neye yararsın ki? Yetmiş tane sahibini sana ışık tutanı tanıyamadın demiştin. Gönüller fethedilmiş işin içine girmişlerdi ama samimi olarak girmişlerdi. Sahabinin abidleri, zahitleri çok ağlayanları arasında görüyorum. Saffan da öyle olmuştum, Süheyl i̇bn Amir de öyle olmuştum. Söhbel her küfür ordusuyla beraber İslam'ın karşısına çıkmış bir insandı. Bedirde dersil edilmiştim. Yaman ve Yavuz söz ederdim. Müslümanlığın kalbini kılar Resul Acremi rencide ederdim. Kılıcı da işlerdi, dili de işlerdim. Bedirde hala geçtiğini gören Hazreti Ömer, Ya Resulallah müsaade çünün şu menkür dişlerini kırayım demiştim. Allah Resulü dahuya Ömer. fe innehu...'' يَكُونُ ف۪ي مَقَامٍ سَيَسُرُّ كَوْكَ مَقَانٍ Bırak onu ya Ömer, ileride öyle muallâ bir mevki ihraz edecek ki seni hoşnut edecektir o buyurmuştur. Gel zaman git zaman, hadiseler birbirini takip ettim. Mekke fethedilince rasul Ekrem'in karşısına geldim. Onun benden ne beklersin sözüne karşı sen Kerim oğlu Kerimsin. Kerim'den ne beklenirse onu beklerim. Allah Resulü tebessüm ederek ''İbhebu entumut tulakam'' ''Gidin siz azazsınız.'' buyurdu. Ve Resul Ekrem'in huzuruna geldi ''La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'' dedi. Ben şimdi anladım. Ondan sonraki durumunu anlatırken sahabi der ki, ''Başını yastığa koymazdı, söyle.'' ''Sabahlara kadar ağlanır ve dövünür şöyle.'' derdi. ''Küfür cephesinde nerede Resul Ekrem'in karşısına çıktınsam, Küfrün karşısında Resul-i Ekrem'in ordusu yanın doğrada yerimi almadıktan sonra vefat etmek istemiyorum. Onun için Badem'i hayatını öyle geçirir, o istikamette kullanır, irtidat hadiselerinde küffarın karşısına dikilir ve Yermuş'ta onun da yıkılıp gittiğini görürüz. Allah Resulü'nün sözüne gelince Resul-i Ekrem vefat etmiştim. Medine-i Münavvere'de dilgir ve dilsuz olan ashabım. Hz. Abu Bekir'in hutbesine, teşhine bulunuyordum. Herkesin kuvve maneviyesi kırılmış ve sarsılmışlardı. Hz. Ebu Bekir وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ اَفَا اِمَّا تَعُكُتِلًا خَلَبْتُ مَلٰى Ayet-i kerimesini okuyunca Hz. Ömer'den dinleyelim. Sanki ben o dakikaya kadar ayeti duymamış gibiydim. Resul-i Ekrem'in de vefat edeceğini aklımdan geçirmiyordum. Her kim Allah'a ibadet ediyorsa bilsin ki Allah ezel-i ebedi, bakidir. Her kim Hz. Muhammed'e kulluk yapıyorduysa bilsin ki o vefat etti. Hz. Ömer'in aklı başına gelmiş, başkalarının da aklı başına gelmiş kendilerine gelmişlerdi. Aradan günler geçti. Mekke'nin, resul Ekrem'in vefatını duyar duymaz aynı hale duçar olduğu haberini getirdiler. Beytullah'ın etrafında saflar üst üste yıkıldı. Tam bu esnadaydı ki, Minber bir hatip bekliyordu. Süheyl İbn Amir Minber'e çıktı. وَمَا مُحَمَّدُ اِلَّا رَسُولُ فَطْخَلَتْ مِنْ غَبْلِ الرُّسُولُ اَفَا اِمَّا تَوْكُتِلًا غَلَبْتُمْ اَلَا diyordu. Kelimesi kelimesine tespit ettiler. Ebu Bekir'in Medine'de, Minber'de okuduğu aynı şeyleri Süheyl namir söylüyordu. Haberi dinlerken Hazreti Ömer tebessüm ediyor, Fasada Kar Resulullah diyordu. Bana senelerce evvel dedin ki onun dişlerini kırma, o dişler işe yarayacak. İleride seni memnun edecek bir mevkiye yükselecek. Aşık adam, zahid adam, her cephede bulunmam gerek benim. ''Nasıl küfrün her cephesinde bulundum, Resulullah'a karşı çıktın, şimdi de imanın her cephesinde küfrün, sen Adid'in'e karşı çıkmam lazım.'' diyor. Her yerde ölüm kovalıyor. ''Ah bir ölüm, ah ölüm beni bir yakalasan veya seni tutsam, kanat çıksam, Rabbime yükselsem.'' diye bekliyordum. mu idrak edince çok sevinmiştim. Bu çetin mücadele ve muharebe de herhalde umduğuma vasıl olacağım. İbn-i bayrağının altında toplananlardan, yemin edenlerden, geriye dönmemek üzere söz verenlerden bu orada doğranan cesetlerden ve düşman ilerleyecekse cesetlerine başa, basa basa ilerlediği, kaldırım taşı haline gelmiş kimselerden olarak, ruhunu Allah'a teslim ettiği, özlediği vasıl oldu. Matlubuna, mahbubuna vasıl oldu. Mümin, gönülleri yumuşatma istikametinde hareket edecektir. Zira nice taş gibi kalpliler vardır ki, işte Süheyl ibn Amir gibi, Safvan gibi, Ebu Süfyan gibi, İkrime gibi kimseler, Resul-ü Ekrem'in yumuşatması karşısında bunların her birisi kendi vadisinde bir bayrak kaldırmış, Resul-ü Ekrem hakikatine, hakikati Ahmediye'ye tercümanlık yapıyorlardım. Abid, zahid insanlar haline gelmişlerdim. Resul-ü Ekrem onlara kin ve nefretle mukabele etseydim, değil onları kaçırmak, etrafındakiler de kaçıracak, Müslümanlar adına da yalnız kalacaktım. Kur'an diyor. وَلَوْ كُنْتَ فَضْلًا غَل۪يذَ الْقَلْبُ لَنْفَضُّ min حَوْلِكَ Eğer sen katı kalpli, Haşin bir kimse olsaydın, etrafından dağılacak seni yapayalnız bırakacaklardım. Ama bu söz senin için şöyle olsaydın dense bile sen öyle değilsin, katiyen değilsin demekti bu. Resul-ü Ekrem katiyen öyle hiç olmadım. Hiçbir zaman katı kalpli olmadım. Kendisine kötülükler yapanlar karşısında bile sadece Allah'ım sana havale ediyorum demekle iktifa ettim. O yumuşaklıkla gönülleri fethedeceğine inandım. Kendi asabına asadık yaranına da bunu öğrettim. Cihanı ifat fetheden insanlar bu yolla fethettiler. Mürşid ve mübellilerimize son bir defa daha sesleniyoruz. Yumuşak kalpli olun! Dava ve hedefiniz Allah'ı anlatmak olsun. Sizin hakimiyet ve üstünlüğünüz değil, Rabbin hakimiyeti bahis mevzum. O'nun gönüllere taht kurması bahis mevzu. Mahbubul kulub, mukallibul kulub olan Hz. Allah'ın gönüllere taht kurması bahis mevzu. Bu büyük ve mükemmel vazifeyi mükemmel şekilde başardığınız zaman, size düşen vazifeyi en ala şekilde heda etmiş olacaksınız. Ama bundan muvaffak olamadıktan sonra, size cihanın sultanlığı dahi verilse bazılarına verildiği gibi Allah nazarında hiçbir kıymet olmayacaktır. Sizi Resul-ü Ekrem'in yoluna davet ederek, muhabbet fedaileri olarak husumete imkan vermeden etrafınızda nura ve huzura muhtaç gönüllere halk ve hakikat duyurmanızı istiyorum. Kur'an'ımı üçün beyan adına sizi bir kere daha davet ediyorum. Allah bu mevzuda yar ve yardımcımız olsun. Evvela benim gibi haşin ve liyakatsızım, bu kötü durumdan halas eylesin, insan eylesin ve sonra size insanlığı anlatacak insanları lütf eylesin. Canavarlaşıp sokaklara düşen, vaazında mukaddes kelimeleri sloganlaştıran, Müslümana ve gayri Müslimler tecavüz eden bir kısım şerirlerin şerarasından 20 aslın insanın Allah mahfuz buyursun, muhafaza buyursun, masum buyursun. Ala İnnaḥ sen el kelim, wa ablanıvam. Kalamu Allahül Mekteel Azizin Allam. Kamaqal Allahu Tebaarak ve Teala fil kelim. وَإِذَا كُرَعَ الْكُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَعَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَالتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إلى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ بارك الله لنا ولج Allah'a karşı gelmekten sakının, takva dairesi içine girin, şerâd-ı kanunlarını bilin, o kanunlarla kelam sıfatından gelen emirler arasında bir tevfik yapın, bu bütünü, bu vahidi bütün ve vahid olarak görmeye çalışın, hayatınızı ona göre düzenleyin, Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَٓا اِذِ الْقُرْبَنِ Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Kur'an'da hayattır diye tarif buyurduğu hayat ile emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla sizi yaratan, görerek yaratan Rabbinize, onu görüyor gibi kulluk yapmakla sizi emrediyor. Siz onu görmeseniz dahi o sizi görüyor. Her halinize nikahban bulunuyor kalbinizin atışlarını biliyor ya ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, yüce ve yüksek İslam dininizi, dininin uskunuzda şahbal açması istikametinden servetinizi sarf etmekle sizi emrediyor. وَيَلْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيْتِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden, küçüğünden, Dinin emirlerini tanımayıp başkaldırmanın, serkeşliğin, anarşinin her çeşidinden, telakkilerin, asırların anlayışının değil, sahibi Kur'an, Resulü Zişan'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor, ta düşünesiniz, kendinize gelesiniz. Bir sürü yanlış yol içinden Resul-i Ekrem'in yolunu bulasınız, emni içinde sahili selamete çıkasınız. Akiniz Salah! إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تسنعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ الفوز الكبير إن بطش ربك لشذير